ve hanbeliler nezdinde kabul gören, kafirler şeriatın ile muhataptırlar, yahut küfür halindeyken Müslüman olmakla sorumludur şeklindeki kaidelere dayanmaktadır. Kafir biri, Müslüman olduğu zaman geçmiş namazları ittifakla kaza etmez. Çünkü Allahu Teala bir ayette şöyle buyuruyor. O kafir olmuş kimselere söyle ki,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 Namazın Farzları Namazın Farzları 12'dir. Bunların 6'sı namaza başlamadan önce bulunması gerekir. Bunlar 1. Hadesten taharet, temizlik. 2. Necasetten taharet. 3. Setri avret, avret yerlerini gizlemek. 4. İstikbali kıble, kıbleye yönelmek. 5.